Luca, 15. bölüm. Bütün vergi görevlileriyle günahkarlar İsa'yı dinlemek için ona akın ediyordu. Ferisilerle din bilginleri ise, "Bu adam günahkarları kabul ediyor, onlarla birlikte yemek yiyor." diye söyleniyorlardı. Bunun üzerine İsa onlara şu benzetmeyi anlattı: "Sizlerden birinin yüz koyunu olsa ve bunlardan bir tanesini kaybetse." 99'u bozkırda bırakarak kaybolanı bulana dek onun ardına düşmez mi? Onu bulunca da sevinç içinde omuzlarını alır, evine döner, arkadaşlarını, komşularını çağırıp onlara, benimle birlikte sevinin, kaybolan koyunumu buldum der. Size şunu söyleyeyim. Aynı şekilde gökte tövbe eden tek bir günahkar için, tövbeyi gereksinmeyen 99 doğru kişi için duyulandan daha büyük sevinç duyulacaktır. Ya da on gümüş parası olan bir kadın, bunlardan bir tanesini kaybetse, kandil yakıp evi süpürerek parayı bulana dek her tarafı dikkatle aramaz mı? Parayı bulunca da arkadaşlarını, komşularını çağırıp, benimle birlikte sevinin, kaybettiğim parayı buldum der. Size şunu söyleyeyim. Aynı şekilde Tanrı'nın melekleri de tövbe eden bir tek günahkar için sevinç duyacaklar. İsa, bir adamın iki oğlu vardı. Dedi. Bunlardan küçüğü babasına ''Baba'' dedi. ''Malından payıma düşeni ver bana.'' Baba da servetini iki oğlu arasında paylaştırdı. Bundan birkaç gün sonra küçük oğul her şeyini toplayıp uzak bir ülkeye gitti. Orada sefahat içinde bir yaşam sürerek varını yoğunu çarçur etti. Delikanlı her şeyini harcadıktan sonra o ülkede şiddetli bir kıtlık baş gösterdi. O da yokluk çekmeye başladı. Bunun üzerine gidip o ülkenin vatandaşlarından birinin hizmetine girdi. Adam onu domuz gütmek üzere otlaklarına yolladı. Delikanlı, domuzların yediği keçi boynuzlarıyla karnını doyurmaya can atıyordu. Ama hiç kimse ona bir şey vermedi. Aklı başına gelince şöyle dedi. ''Babamın nice işçisinin fazlasıyla yiyeceği var. Bense burada açlıktan ölüyorum. Kalkıp babamın yanına döneceğim. Ona ''Baba'' diyeceğim. Tanrı'ya ve sana karşı güne işledim. Ben artık senin oğlun olarak anılmaya layık değilim. Beni işçilerinden biri gibi kabul et. Böylece kalkıp babasının yanına döndü. Kendisi daha uzaktayken babası onu gördü, ona acıdı, koşup boynuna sarıldı ve onu öptü. Oğlu ona, Baba dedi. Tanrı'ya ve sana karşı güne işledim. Ben artık senin oğlun olarak anılmaya layık değilim. Babası ise kölelerine, Çabuk! ''En iyi kaftanı getirip ona giydirin.'' dedi. ''Parmağına yüzük takın, ayaklarına çarık giydirin. Besli danayı getirip kesin, yiyelim, eğlenelim. Çünkü benim bu oğlum ölmüştü, yaşama döndü. Kaybolmuştu, bulundu.'' Böylece eğlenmeye başladılar. Babanın büyük oğlu ise tarladaydı. Gelip eve yaklaştığında çalgı ve oyun seslerini duydu. Uşaklardan birini yanına çağırıp ''Ne oluyor?'' diye sordu. O da, ''Kardeşin geldi. Baban da ona sağ salim kavuştuğu için besili danayı kesti.'' dedi. Büyük oğul öfkelendi. İçeri girmek istemedi. Babası dışarı çıkıp ona yalvardı. Ama o babasına şöyle yanıt verdi. ''Bak, bunca yıl senin için köle gibi çalıştım. Hiçbir zaman buyruğundan çıkmadım. Ne var ki sen bana, arkadaşlarımla eğlenmem için hiçbir zaman bir oğlak bile vermedin.'' Oysa senin malını fahişelerle yiyen şu oğlun eve dönünce, onun için besili danayı kestin. Babası ona, oğlum sen her zaman yanımdasın, neyin varsa senindir dedi. Ama sevinip eğlenmek gerekiyordu. Çünkü bu kardeşin ölmüştü, yaşama döndü, kaybolmuştu, bulundu.